Bugün arkadan yetişenlerden biri de Ebu Hayseme radiyallahu anh idi. Efendimizin Medine'den ayrılışından birkaç gün sonra hanımlarının yanına gelmiş ve büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Leziz yemekler, buz gibi sular ve etrafında pervane gibi dönen insanlar vardı. Hemen aklına ashabıyla birlikte Tebuk'e giden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşmüş ve Subhanallah. ...diye tepki göstermişti. Şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...ki geçmişte günah nedir bilmediği gibi... ...gelecekte de böyle bir zeminle tanışmasına imkan yoktur. Fırtına, kızgın güneş ve kavurucu sıcaklar altında... ...silahı omzunda ıstırap çekerken... ...serin gölgelerde hazırlanmış mükellef sofralara kurulup... ...mal ve mülkü içinde hanımlarıyla birlikte sefa sürmek... ...hiç Ebu Heyseme'ye yakışır mı? Bu hangi insaf ölçülerine var? Demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde yetişmiş, arkada kalan bir ashabın muhasebesiydi bu. Ve bana ne deyip bir kenara atmayacaktı. Hanımlarına dönecek ve... Arkadan gidip de Resulullah'a yetişmedikçe, hiçbirinize iltifat etmeyecek ve davetinize evet demeyeceğim. Siz benim bineğime hazırlayın. Diye emredecekti. Efendimizin ordusuna katılmak için artık Ebu Hayseme de yola çıkmıştı. Tebuke'ye yaklaştığında yolda Ömer İbni Vehb ile karşılaşacaktı. Birlikte bir süre yol aldıktan sonra Ebu Hayseme ona "Benim bir günahım var. Resulullah'a halimi arz ederken senin benden uzakta kalmanda mahsur yok." diyor ve görüceği tepkiye Hazreti Ömer'i de ortak etmek istemiyordu. Derken Tebuke varmıştı. Onun uzaktan gelişini görenler hemen huzura koşmuş ve ''Ya Resulallah şu yoldan bize doğru biri daha geliyor.'' demeye başlamışlardı. Yine aynı tepkiyi veriyordu. Gösterilen tarafa bakmış ''Sen de Ebu Haysem ol.'' diye de bulunmuştu. Gelen karartı yaklaşıp da gerçekten Ebu Haysem olduğu anlaşılınca ashab ''O! Vallahi de gerçekten Ebu Haysemeymiş.'' diye heyecan duymaya başlamışlardı. Hem Resulullah'ın arzusunun gerçeğe dönüşmesine, hem de Ebu Hayseme gibi samimi bir arkadaşlarının geride kalmayışına sevinmişlerdi. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, ona Medine'de olup bitenleri ve yol boyunca karşılaştığı zorlukları soruyor ve dinledikçe de ona hayır duada bulunuyordu. Bir aralık konu kendisi gibi gecikip de gelemeyen, Kab İbni Malik'e de gelmiş ve Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem onu da sormuştu. Ashabından bir kısmı gölgelikler altında uzanmak ona cazip geldi derken, diğer bir kısmı ise Hz. Kabı hayırla iad etmeyi tercih edeceklerdi. Her adım yeni bir bilgiye ulaşmanın kapısını aralıyordu ve böylelikle Ashab-ı Kiram da benzeri durumlarda mümin kardeşleri hakkında hep üstün muamele etmeyi öğrenecek, bütününe muttali olmadıkları yerlerde insanlar hakkında zan oluşturacak ifadelerden kaçınmanın gerekli olduğunu anlayacaklardı. Ganimet arzusuyla orduya katılan münafıkların durumu elbette çok farklıydı. Küçük bir açık yakalayıp da onu bütün aleme ilan edebilmek için sürekli fırsat kolluyorlardı. Yine bir kenara çekilmiş kaynatıyorlardı. Efendimizin moralini bozup asabını da korkutmak için Salebe İbni Hatıp şunları söyler olmuştu. Beni Asfar'la savaşmayı sizler Arapların kendi aralarındaki savaşlar gibi mi sanıyorsunuz? Vallahi de yarın hepinizi ben... ...derdest edilip de iplere bağlanmış olarak görür gibiyim. Cülas İbni Amr ileri atılarak... ...vallahi de... ...şayet Muhammed doğru söylüyorsa... ...hepimiz eşekten daha berbat durumdayız. ...diyordu. Bu sırada orada bulunanlardan... ...Hazreti Umeyr ona dönmüş... ...onda ne şüphe... ...zaten sen eşekten daha kötü durumdasın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ''Her zaman doğruyu temsil ederken sen yalancının tekisin.'' Demeye başlamıştı. Bu arada Muhassin İbni Humeyyir söz almış ve ''İçinde bulunduğunuz şu gereksiz tartışmalardan dolayı hakkınızda ayet gelip de mahcup olmaktansa ''Vallahi de her birimize yüz sopa hat cezası vurulmasını bugün daha sağlıklı buluyorum.'' Diyerek bir endişesini dile getiriyordu. Onları uzaktan temaşa eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse, Yanına çağırdığı Ammar İbni Yasir'e Git de şu topluluğa bir bak bakalım Yine neler üretmeye başladılar Yalan yanlış şeyler söylüyorlar Git de onlara ağızlarından çıkan sözü sor Şayet inkar ederlerse Şöyle şöyle söylediniz diye onlara haber ver Diye görevlendirmişti Efendimizin verdiği görevi yerine getirmek için yanlarına giden Ammar ibn Yasir, kendileriyle konuşup da ortaya attıkları fikir ve cümleleri kendilerine söyleyince, vaziyeti kurtarmak için soluğu yine Allah Resulü'nün yanında alacak ve Ya Resulallah, biz bunları öylesine eğlenelim diye konuşmuştuk. E eğlenelim diye konuşmuştuk. Diyeceklerdi. Özürleri kabahatlerinden daha büyüktü, ve çok geçmeden yine Cibril-i Emin'in sesi duyuldu. O mukaddesata ait meselelerde bu kadar laubali davranmanın insanı nereye götürebileceğini anlatıyor ve böyle bir durumda özür beyanına sarılmanın insanı felaketten kurtaramayacağını ifade ediyordu. Ayetler gelip de durumları ortaya çıkınca Cülas ibn Amr yemin edecek ve böyle bir ifade kullanmadıklarını söylemeye çalışacaktı. Göz göre göre bir de yalan söylüyorlardı. Zira yine Cibril gelmiş ve işin gerçek yönünü ortaya koyu vermişti. Resulullah Tebuk'te bulunduğu sıralarda. Asabından Abdullah İbn Zül Bicadeyn adında biri vefat etmişti. Şehitlik arzusuyla yanıp tutuşan bir sahabiydi. Hatta bu dileğini Efendimiz'e ulaştırdığı bir gün, Efendimiz ona yatağında bile ölüm gelse, kendisinin şehit olacağı müjdesini vermişti. Ve şimdi Ecer onu Tebuk'ta yakalıyordu. Onun vefat haberiyle üzülen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mezarının kazıldığı yere kadar gelecek ve içine girerek onu bizzat kendi elleriyle kabrine yerleştirecekti. Şöyle dua ediyordu. Allah'ım yaşadığı sürece ben ondan hoşnuttum. Sen de ondan razı ol. Günlerdir tebukte bekleniyordu ama ortalıkta ne bir ordu ne de ordu olmaya aday bir hareket görülebiliyordu. Ortada iki ihtimal vardı. Ya savaşmaktan vazgeçen Bizans askerlerini geri çekmiş ya da zayıf bir ihtimal de olsa İslam ordusuna akla gelmedik bir tuzak hazırlamıştı. Ancak her geçen süre bu ikinci ihtimali zayıflatıyordu. Meseleyi netleştirmenin yolu karşı tarafla temas kurmaktan geçiyordu ve Efendiler Efendisi yıllar önce gönderdiği Dıhiyetül Kelbi'yi yine Hirakle gönderecekti. Eline verdiği mektupta üç seçenek zikreden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a tabi olmak cizye vermek şartıyla topraklarında kalmak veya savaşmaktan birini tercih etmesi konusunda Hirakli muhayyer bırakıyordu. Bu sıralarda Bizans Kralı Hırak yine hımsta bulunuyordu. Efendimizin mektubunu alır almaz meseleyi vezirleri ve din adamlarıyla istişareye açtı. Onlara ellerindeki bilgileri hatırlatıyor ve hızla gelişmekte olan yeni dinin bir gün kendi topraklarına da hakim olacağını söylüyordu. Ancak vezir ve din adamları aynı kanaatte değildi ve onların şiddetle karşı çıktığını gören Hırak, makamını korumak için geri adım atacaktı. Ancak buna rağmen Hirak, Efendimizin ne karşısında yer alarak savaşmayı tercih edecek, ne de yanında yerini alarak ona tabi olmayı isteyecekti. Tebuk'e kadar gelen ordu karşısında fikir beyan etmekten kaçınacak ve nötr bir tavır sergileyecekti. Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, 400 kişilik bir kuvvetle, Halid ibni Velidi düymetül Cendel taraflarına göndermiş ve beni ikincinin kralı Ükeyder İbni Abdil esir alarak dönmesi talimatını vermişti. Hatta o gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraberindeki asker adedini azım sayıp gittiği toprağın genişliğini ileri sürerek onun üstesinden gelmekte zorlanacağını kendisine beyan eden Hazreti Halide onu sen ''Yabani sığır avlarken bulacak ve yakalayacaksın, ancak sakın onu öldürme ve bana getir.'' diyerek, Yükeyder'i nerede bulacağını ve bulduğu zamanda nasıl yakalayıp esir alacağını bile tarif ediyordu. Gerçekten de Yükeyder, üzerine Hz. Halid'in geldiği gün, yabani sığır avına çıkmış, fakat kendisi ava giderken avlanı vermişti. Bu sırada yanında adamlarından bir kısmıyla birlikte, Kardeşi Hassan da vardı. Allah Resulü'nün verdiği bir haberin daha milimi milimine zuhur ettiğini gören Hazreti Halid, aynı heyecanı kendileriyle de paylaşmak için Ükeyder'in boynundaki altın hacı alıp Efendimiz'e gönderecek ve o gün onu gören ashab da kıymet ve güzelliği karşısında hayranlığını gizleyemeyecekti. üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara sizin hoşunuza gidip de dikkatinizi çeken şey bu mu diye soracak ve şunları söyleyecekti. Nefsim yedi kudretinde olana yemin olsun ki Saad İbn Muaz'a cennette ihsan edilen mendiller bundan çok daha güzel ve alımlıdır. Daha sonra Hazreti Halit'le birlikte Tebuk'a geldiklerinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ükeyder ve adamlarına da İslam'ı tebliğ edecek, ancak onlar bunu kabul etmeyeceklerdi. İslam hakimiyeti altında kalmakla birlikte, yıllık cizye vermeyi kabulleniyorlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, onlarla bir anlaşma yaparak iki kardeşi serbest bırakacaktı. Bu arada Ükeyder üzerine giden kuvvetler gibi kendi üzerine de benzeri birliklerin geleceğinden çekinen Eyle Kralı Yuhanna İbni Rube yanına aldığı hediyelerle birlikte Efendimizin yanına gelecek ve cizye vermek karşılığında bir anlaşma yaparak geri dönecekti. İnsanlarla diyalog zeminlerinin kurulmasına ayrı bir önem veren Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Yuhanna'ya yazılı bir teminat verecek ve Yuhanna ile birlikte bu teminata Şam, Yemen ve Bahr ciyetindeki insanları da dahil ederek mal ve can güvenliklerini üstlendiğini bildirecekti. Tebukte Bizans'la sıcak bir temas yaşanmamış olsa bile maksat hasıl oluyor ve bu vesileyle İslam'ın kuşatıcı yüzüyle insanlar yeni yeni tanışıyordu. Zira bu sırada Yahudi halklarından Cerba ve Ezruh kabileleri de gelmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşma yapmışlardı. Buna göre onlar da her yıl Recep ayında teslim edilmek üzere, yıllık 100 dinar cizye ödeyecek ve bununla İslam'ın himayesine girmiş olacaklardı. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, böyle bir tercih neticesinde, Onların da can ve mal güvenliklerini üstlendiğini ifade ediyor ve buna mukabil onların mükellefiyetlerini de güvende olduklarını bildiren bu metne kaydediyordu. Hatta Cerba ve Ezruh halkı o yılki cizyelerini daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'ten ayrılmadan önce getirecek ve Allah Resulüne teslim edeceklerdi. Bu sırada Mekna halkı da gelip Efendimizle bir anlaşma yapmıştı. Buna göre onlar da meyve mahsullerinin dörtte biriyle dokudukları kumaşların dörtte birini cinsi olarak vermeyi kabul ediyor ve idare olarak İslam'ın huzur veren ikliminde kalmayı tercih ediyorlardı. Tebuk, semeresini vermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, daha fazlasını talep edip, ordusuyla birlikte Şam istikametinde ilerleyip ilerlememe konusunda, ashabıyla istişare etmeye başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Ya Resulallah, şayet sana bu da emredilmişse yoluna devam et, dedi. Ancak o sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının fikrini almadan hareket etmek istemiyordu. Zira ona Allah Celle Celaluhu işlerini ashabıyla istişare etmesi gerektiğini bildirmişti ve hemen şayet daha ileriye yürümekle emredilmiş olsaydım bu konuda sizinle istişare etmezdim buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer şunları söyleyecekti. Ya Resulallah Rumlar büyük bir topluluk ve aralarında hiç Müslüman yok. Şu anda onlara en yakın bölgedeyiz ve senin buraya kadar gelmen onlarda büyük bir korkuya sebebiyet vermiş durumdadır. Bundan sonraki gelişmeleri takip etmek ve Allah'ın bu konuda sana vereceği hükmün ne olacağını beklemek üzere dilersen bu sene geri dönelim. Genelin kanaati de bu istikamette olunca Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem tebukten ayrılma kararı aldı. Artık hedef Medine'ydi. Yaklaşık 20 gündür ikamet edilen Tebuk'tan ayrılma vakti gelmişti. Ancak ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne de asabın elinde azı kadına bir şey kalmıştı. Medine'ye geri dönme kararı alındığına göre yakın bir zamanda savaş ihtimali de yok. Ve bunu fırsat bilen ashab huzura gelerek şöyle dedi. Ya Resulallah bize izin versen de vevelerimizi kesip hem yiyecek ihtiyacımızı karşılasak hem de yağlarından istifade etsek. Talep de kendilerinden geldiğine göre makul görünüyordu. Ve bir kısmı itibariyle çoktan kesim işine başlamışlardı bile. Bunu gören Hazreti Ömer onlara kesim işine bir miktar ara vermelerini söyleyip bir çırpıda Allah Resulünün yanına geldi. Ya Resulallah, diyordu. yüklerini taşıdıkları develeri kesip de yemeleri konusunda izni insanlara siz mi verdiniz? Ne böyle bir izinde problem vardı ne de herkesin sahip olduğu develeri kesmesinde. Ancak yarınlara omuzlayacak olan Hazreti Ömer'in gerekçesi çok farklıydı. Onun bu telaşını gören Allah Resulü, açlık konusunda yaşadıkları sıkıntıları bana gelip şikayet edercesini anlattılar. Ben de geride kalanlara nöbetleşe bilmeleri şartıyla ve yük için ayrılanlardan olmak üzere her bir grubun birer kişi her deve kesmesine izin verdim. Zaten insanlar da evlerine dönüyorlar." diye cevapladı Hazreti Ömer'i. Bunun üzerine Hazreti Ömer bir adım daha atarak "Ya Resulallah!" dedi. "İnsanların elinde ihtiyat açısından bir miktar azık bulunması her zaman daha hayırlıdır." Çünkü bugünlerde develer iyice zayıf düştüler. Fakat Ya Resulallah, onların azıklarından artan kısımları talep et ve onların hepsi bir araya getirilsin. Sonra da sen Hudeybiye'den dönerken olduğu gibi yine bereket için Allah'a dua et. O zaman sana icabet ettiği gibi Allah'ın böyle bir talebe yine bereket ihsan edeceği umulur. İhtiyatlı bir yaklaşımdı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu talebe de olumlu yaklaşmıştı. Şimdi sıra insanlara bunun duyurulmasına gelmişti. Tebukte bir münadi sesleniyor ve herkesin elinde azık adına ne varsa onu Resulullah'ın yanına getirmesini ilan ediyordu. Çok geçmeden herkes eline ne geçmişse getirmeye başlayacak ve ortada biriken 3 öbek yiyecek 30 bin kişilik ordunun tamamını doyurmaya yetecekti. Aynı yolculuk esnasında defalarca su mucizesine şahit olacaklar ve yorgun develerin de Allah Resulü'nün duasındaki bereket vesilesiyle en hızlı binekler haline geldiğini göreceklerdi. Nil Productions sundu. Günaha bulanmış hayatlar